Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı yeni ufuklar programıyla karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz fırsat eşitliği ama kadın erkek fırsat eşitliği. Türkiye'deki kadın hareketinin yıllar süren çabaları, Parlamento'da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 2009 yılında kurulmasıyla bir adım daha ilerlemiş oldu. Peki bu komisyon ne iş yapıyor ve UNDP'nin bu konuyla bağlantısı nedir? Konuklarımıza soracağız. Doktor Leyla Şen hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5. Kalkınma Programı Demokratik Yönetişim Program müdürüsünüz. Ve Aygül Fazlaoğlu size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu uzmanısınız. Bir sosyologsunuz aynı zamanda. size de hoş geldiniz tekrar. Öncelikle Leyla Hanım size sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in ve özel olarak da UNDP'nin kadın erkek fırsat eşitliği konusuna ilgisinin biraz arka, arka planını anlatabilir miyiz? Nereden buraya geldik bu sonuçlara ulaştık? Çok teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı özelinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği kalkınmanın sürdürülebilir ve hakkaniyetçi bir kalkınmanın olmazsa olmaz koşullarından. Dünyanın %50'sini kadınlar oluştururken kaynaklara, fırsatlara ulaşım konusunda dünyanın her coğrafyasında ciddi sorunları var kadınların ve Sen'in kalkınma tanımından yola çıkarsak eğer, İnsanların kendi hayatları üzerinde söz hakkına sahip olması ve yapabilir kılınması zannedersem neden biz bu alanda çalışıyoruz? Buna çok ıı, iyi bir şekilde ışık tutuyor. Amartya senin bir parantez açalım. insani gelişme kavramının kurucularından biri ve Hı -hı. insani gelişmenin, gelişmenin sadece ekonomik gelişme değil, Hı -hı. sosyal faktörlerle de ölçülmesi gerektiğini savunan bir isimdi. Bu hafta aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü zaten sizi davet etmemizin de bir amacı da buydu. Yüzüncü yılı tam değil mi? 11 yılı. Çok kısaca bahsedebilir miyiz Tabii ki. dünya kadınlar günü hakkında? Aslında biliyorsunuz bu çok özel ve çok önemli günün adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 19. yüzyıl sendikal hareketleriyle Amerika'daki kadın hareketiyle aslında ilk şekillenmeye başlıyor. Eleştiriler oluyor. Acaba Dünya Kadınlar Günü kadınların sorunları tek bir güne indirgenmeli mi indirgenmemeli diye. Ne olursa olsun bir gün dahi olsa 365'in içerisinde çok çok önemli en azından dünyadaki eşitsizliklere biraz daha işaret etmesi açısından ben burada da bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün emekçi kadınların ve kadın bütün kadınların ama özellikle emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamak istiyorum. Ben de sizin Dünya Kadınlar Günü'nizi kutluyorum. Aygül Hanım. <Gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan sizsiniz, uzmansınız, sosyologsunuz. Biraz bu kadın hareketine isterseniz bakalım, Türkiye'deki kadın hareketine bakalım ve o hareket nasıl bir süreçten sonra böyle bir komisyonun oluşmasıyla sonuçlandığı bundan biraz bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir soru. Ülkemizdeki Türk kadın hareketine baktığımızda, özellikle 1990'lardan sonra. Daha yayılmaya başladığını görmekteyiz ve Türk kadını biliyorsunuz dünyadaki birçok kadından önce seçme ve seçim hakkı gibi birçok hakları elde etmişti gelinen durumuna da baktığımızda da özellikle yasama boyutunda e, Türk Ceza Kanunu'nda olsun Medeni kanunda olsun çok kadının lehine ve iş yaşamında olsun kadının lehine birçok yasalar çıkartıldı ve e, 1990'da Ulusal Kadın Hareketi'nin güçlendirilmesine yönelik olarak ulusal mekanizma olan bir e, kurum oluşturuldu ancak bunun parlamentodaki ayağı eksikti özellikle yine e, Türkiye'deki kadın STK'ların girişimleri neticesinde 24 Mart 19, 2009 tarihinde de ee, parlamento çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kuruldu ve komisyonun e, kurulduğundan e, bugüne kadar da daha çok yeni bir komisyon olmasına rağmen özellikle kadın haklarının geliştirilmesi güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmakta. Sadece bu çalışmalarla sınırlı kalmamakta yine meclis çatısı içinde yasa boyutunda da e, çalışmalar içinde bulunmakta. E, sivil toplum örgütleriyle e, birebir yakın çalışma içinde e, yer almakta. Aynı zamanda da e, kadın haklarının geliştirilmesi konusunda da uluslararası, uluslararası kuruluşlarla olsun e, yakın çalışma içinde bulunmakta. İş faaliyetleri 2009 C yılından bu yana evet. devam ediyor. Tabii ki uzun bir sürecin sonucunda oluşan bir komisyondan burada bahsediyoruz. E, Evlette Türkiye'de kadının sorunları çok çeşitli bir, bir yelpaze oluşturuyor. Bir yanda... Namus cinayetleri var, bir yanda kadın cinayetleri var, öbür hmm. yanda ise temsil problemi var. Kadının parlamentoda temsilinden, yerel meclislerde temsilinden, istihdamda temsiline, istihdamda temsil edilen kadının yönetimde temsiline kadar pek çok konu başlığı var değil mi burada? Siz hangilerine odaklanıyorsunuz acaba? Şimdi gelinen noktaya baktığımızda da tabi özellikle kadının karar mekanizmasına yer, öne yer alması önemli komisyon olarak hani belirli bir alandan ziyade daha çok kadının şey siyasette olsun, ekonomide olsun, eğitimde, eğitimle sağlıkta olsun. Önemli olan hem kaynaklara erişimi aynı zamanda da kaynakların yönetiminde söz sahibi olması. Bu konuda ciddi çalışma için. Bir yandan söz sahibi olacak, bir yandan onlara rahatça erişebilecek. Kesinlikle öyle. Peki Leyla Özür bu noktada bu arada tabii girmek isterim. Sadece erişmek değil. Bakın e... Ben uzun yıllar doğuda, güneydoğuda kırsal alanda çalıştım. Ve orada hatta Karadeniz köylerinde de böyledir. Kadın aslında evin kasasıdır. Yani e, paraya erişebilir, diğer kaynaklara erişebilir. Ama asıl oradaki nüans kontrol yetkisi var mı? Evet erişiyor ama Hı -hı. kontrol edebiliyor mu? Erişmek ve kontrol dersek sanki biraz daha sorunun boyutunu irdenemiş oluruz. O noktada iki Kadınlar hem bu kaynakları erişecekler hem bu kaynakları kontrol edebilecekler hem de bu kaynakların yönetiminde söz sahibi Aynen. olabilecekler, Aynen. erkeklerle eşit düzeyde, eşit oranda e, yapacaklar. Peki bu konuda çözüm önerileri neler Türkiye'de? Biliyoruz ki e, özlenen veya istenen düzeyde değil az önce sözünü ettiğiniz bu kriterlerde Türkiye'nin durumu. Ya, temel burada sorun tabii ki önemli olan e, iş gücü piyasasının gerektirdiği mesela İstanbul boyutuna baktığımızda kadının e, bu niteliklere sahip olması. Eğitim en önemli yine kadının güçlendirilmesi. Yani temel şey kadının güçlendirilmesi burada. İşte, eğitim boyutuna baktığımızda Türkiye genelinde kadınların okuma yazma bilme oranı %81.6. Tabii hedef bunun %100 gerçekleşmesi. İşte, sağlığa erişimde keza öyle. Son rakamlara baktığımızda anne ölüm oranlarında, bebek ölüm oranlarında ciddi düşüşler var. İşte İstihama katılma baktığınızda 25.6. Tabii bu rakamların daha ileri gitmesi. İşte önümüzdeki dönemde 12 Haziran'da yapılacak olan seçimler yine kadınların siyasi temsil açısından çok çok önemli. Ve daha fazla kadının şu anda kadınların meclisindeki temsil oranı %9.1. Tabi arzu ediyoruz ki bu oranın daha yüksekleri %30'lara lar, %40 %40'lara erişmesi. Ve bu konuda da sivil toplum örgütlerinin şu anda hepimizin de yakından izlediği gibi çok ciddi çalışmaları var ya yani bu çalışmaların desteklenmesi lazım tabi burada ben e, özellikle şey çok önemsiyorum sir, bu çalışmalar siv toplumu ayağı çok çok önemli lobi çalışmaları çok çok önemli yani e, kadınların e, yani ciddi anlamda Türkiye'de e, bir potansiyel kadın grubu var yani onları talep eder hale getirmemiz lazım e, onları e, önüne açacak mekanizmalar harekete geçirmemiz lazım yani Sadece bu tek başına olacak bir şey değil yani bunun seri toplum ayağı var, özel sektör ayağı var, parlamento ayağı var yani hepsini harekete geçirecek olan bir çalışmanın içinde bulmamız lazım yani kadın dayanışmasını burada göstermemiz lazım diye düşünüyorum. 2009 yılından bu yana çalışan Hı -hı. komisyon az önce bahsettik UNDP ile ortaklaşa acaba neler yapıyor? Somut olarak Hı -hı. politika önerileri veya başka çalışmalarınız ortaya çıkan e, çalışmalarınız var mı Leyla? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce Aygül Hanım'ın da bahsettiği gibi zaten komisyon toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan 17 özel komisyonlar bir tanesi. Evet. Meclisin komisyonlarından. Ve temel rolü iki tane çok temel rolü var. Bir tanesi yasa yapım süreçlerinde toplumsal cinsiyetin mutlaka dahil olması. Bir diğeri de çok muhteşem her yasalar? Evet Biz evet, sadece kadın erkek konularındaki yasalar değil. Her ama zaten ya. kadın her türlü yasaya o, eklemeyi. o boyutu eklemiyor, tabi tabi farklınlığı yaratmıyor. Aynen öyle. Ama Hı -hı. tabii Türkiye e, uluslararası aktörler perspektifine baktığımızda şöyle bir eleştiri de geliyor. İşte Türkiye yasaları genelde iyi olan ama uygulama sorunlu olan bir ülke. Şimdi komisyonun önemli rollerinden bir tanesi uygulamanın da etkinliğini sağlamak. Evet. Şimdi biraz önceki sorunuzla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Evet yasa yapım sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği, uygulamanın etkin izlenmesi ama bunun yanı sıra süreci çok iyi izleyen, çok iyi savunu yapan hareketli bir kadın hareketinin de olması gereği. Komisyonla işbirliği eksenlerimiz, dayanaklarımız biraz bu üç noktada ...yoğunlaşıyor demek doğru... ...hatta çok yakında da ben evet. e, izninizle... ...buradan duyurmuş olayım... Tabii. ...ve e, toplumsal cinsiyete... ...ve daha hakkaniyetçi bir topluma... ...gitmek isteyen tüm arkadaşlarımızın da... ...bizinin olmasını çok arzu ediyoruz... ...24-25 Mart'ta... E, ...İstanbul'da evet. Grand Cevahir Otel'de ...uluslararası toplumsal cinsiyet... ...eşitliği buluşmamız var... ...ve e, oldukça da... E, ...bu alanda söz sahibi olan... E, ...kaynak kişiler... ...konuşmacılar bizim de olacak... Sizler de, herkes, de bizim olursa çok çok seviniriz. Herkes buluşmaya. İstanbul'da 24-25 Mart'ta uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği evet. buluşması. Ee, girsinler internetten araştırsınlar, web sayfasına ulaşsınlar. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın sonuna geldik. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette açık radyodan podcast formatında iTunes üzerinden UNDP.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ve Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.